Bismillahillahi bin-şeytani r-rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Selatu ve selamun aleyke ya sayyidil evvelin ve'l-akhirin ve ila jami'il anbiya'i ve'l-mursalin ila jami'il evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allahum el af'alul husnasi ve'ashqi. Anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Evet tekrar tekrar să îmi spunem tecelli ediyor Allah'ın o Allah'ı bilmekten tanımaktan tecelli ediyor adevărătă ne kadar biliyor ne kadar credință. o kadar credință. sevme iman etme imkanımız olur ona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 Helak etti, cezalandırdı, izam etti, gerekli kıldı, anlaşma yaptı, ahitleşti, anlaştı manalarına gelir. Ama en öndeki manası aldı manasına gelir, diğerleri onun yan manalarındır. Mesela Allah neyi aldı buyurur. Allah Adem'in belinden zürriyetini alip onu şahit kıldı. Ben sizin Rabbi değil miyim diye şahit kıldı. Allah söz aldı diyor. Misa kaldı, söz aldı. Kimden? Peygamberlerden. Sizden sonra elinizdeki kitabı tasdik eden bir nebi geldiğinde onu mutlaka ona mutlaka iman edin.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 sıkıntıyla sıkıntıya yakalatırız dönsünler diye Ehir insanlar Allah'a karşıyı mütakı olsaydı sorumluluklarını yerine getirselerdi, Biz de onların üzerine hem gökten hem yerden sayısız rızlık ve bolluk verildik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 Allah da ona dur de kaybetmedur dur olmadı diyor Bak sen beni dinlemedin ayetlerimi yalansaydı tasdik ediyorsun ama yokmuş gibi muamele ediyorsun Hadi dön bakayım başaö bir tevbe et Evet sıkıntıya sıkıntı vermesinin sebebi buymuş tevbe etmemiz için ona dövmemiz, dönmemiz için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 Sonra bırakınca irade vermiş ya. Onu onun iradesine bırakınca ya sırat-ı müstakimde Rabbine gider ya da ters tarafa gider. Herkes kendi hayatına baktığında Allah'ın onu kaç sefer sırat-ı tutup çektiğini görür. Görür ve anlar. Yeter ki anlasın.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 Cărbilele veri, tut, bu sen işte busun sun. non Yani bu ne biçim hâkimdir böyle? Hz. İnsani nasıl götürüp onun rengine, diline gömdün? Niye öldürüyorsun adamı? Meleklerin secde ettiği varlării götürüp nereye gömdi? Öldürdü. Öldürüp gömdi. Şeytan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 Çamurdanları beni kovdun. Bak o da söylüyor. Bak ben diyor rengim beyazdır, ötekidir benimki yeşildir, sarıdır. Biridir ben Türk'üm, ötekidir ben Kürdüm. Bak ne farkımız var, aynıyız bak o da öyledir. Allah gel diyor, gel. Başkalarının davetine değil, Allah'ın davetine icabet etmemiz lazım. Her anda bizim de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 Allah kullarına hitap etse ey Rahman ve Rahim olan Rab'binden kaçanlar dese. Yeri yeri midir? Tabi, Yeridir. Vallahi tam yeridir. Rahman ve Rahim olan Rabb'inden kaçıp şeytanın peşine verenler. İnsanlığın hali ortadadır. Ümmetin hali ortadadır ne kadarı Allah'a uyuyor? itaat ediyor. sırat müstakimde Rabbine koşuyor. Ne kadarı şeytanın peşine verip birbirine düşmüş. Şeytan onları birbirine düşürüp kan döktürüyor, fesat çıkartıyor, öldürtüyor, i bıraktırıyor, rezil rezil-ru-svay-i-ur, ettiriyor, memleketinden sürün, sürüyor. Evet. Çoluk çocuk demeden asıp kesip bir şeyleri böyle patlatıp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 Öteki bakıyorsun kendini başka bir bahane bulmuş. Kimin açığı zafiyeti neredeyse iblis orada onu kullanıyor. Yani sırat-ı müstakimde olmasın, hangi yola saparsa sapsın fark etmiyorum. İblisin fark etmez. Sırat-ı müstakimden çıksın, yol alsın oradan. Allah ne buyurdu? Sırat-ı müstakimi bırakınca başka yola sapınca tercih edince onu orada bırakır dedi.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 Onları destekleyecek bir kelime bile söyleyenlerden eylemesen, Amin. bir kelime söylemekten Allah'a sığınanlardan eylemesen, Rabbim Allah'tır diye mertele Allah hepinizden razı olsun.